Yağmurlu ve fırtınalı bir akşamdan merhaba. Nefes alamıyoruz diye gönderilen yardım çağrılarının ardından Greenpeace'in yaptığı çalışma sonucunda Bursalıların 3 günden biri zehir soluduğu ortaya çıktı. Greenpeace konuyla ilgili web sitesinde yaptığı açıklamada Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın internetten yayınladığı hava kirliliği verilerine göre kansere yol açtığı kanıtlanmış olan parçacık maddelerin yani PM onların günlük ortalaması 24 Aralık Çarşamba günü Dünya Sağlık Örgütü'nün güvenli bulduğu günlük limitin 10 katına kadar çıktığını duyurdu. Ayrıca bu seviyelerin son 3 gün içinde birkaç kez günlük sağlık sınırlarının 17 ila 18 katı seviyelerine kadar çıktığı görülüyor. Hatta 25 Aralık günü tam da eve dönüş saati olan saat 18'de yani akşam 6'da cihazın ölçebildiği üst sınır olan 900 mikrogram metreküp seviyesi bile aşılmış ve hava kirliliği bu yüzden ölçülememiş bile. Avrupa Çevre Ajansı verileri de Türkiye'de 2012 yılında kentlerde yaşayan nüfusun %97.2'sinin en az 35 gün boyunca sağlık limitlerinin üstünde hava kirliliğine maruz kaldığını gösteriyor. Yani Bursalılar değil bütün Türkiye fark etmeden yıl boyunca gözle görülmeyen sessiz katilleri soluyor. Yasalara göre hava kirliliği, halk sağlığını bu derece tehdit eden boyutlara ulaştığında valinin acil önlem alması gerekiyor. Fakat son 3 gündür yaşananlar gösteriyor ki zaten var olan hava kirliliği tehdidiyle ilgili hiçbir önlem alınmamış. Bursa'da tek bir hane bile, kömürlü termik santral bile yapılmamalı. Şu anda çalışmakta olan Orhaneli Termik Santrali ve sanayi gibi sebeplerden kaynaklandığı tahmin edilen hava kirliliğiyle boğuşmakta olan şehir merkezine, Üstelik bir de yapılması planlanan DOSAP kömürlü termik santrali her yıl 45 erken ölüme daha neden olacak. Hava kirliliği şu anda dünyanın en büyük çevre kaynaklı sağlık problemi. 2012 yılında dünyadaki ölümlerin 1 bölü 8'inin sebebi olan kirli hava çocuk ve yaşlılar olmak üzere herkesin sağlığını olumsuz etkiliyor ve erken ölümlere neden oluyor. Greenpeace yayınladığı Sessiz Katil raporunda... Türkiye'de 2010 yılında kömürlü termik santraller trafik kazalarının iki katı kadar can alıyor. Ayrıca şu anda 80'in üzerinde kömürlü termik santral planı var. Çin, Hindistan, Rusya ve ardından Türkiye'de dünyadaki en ciddi dördüncü kömür tehdidi altında. Yapılması planlanan 80 santral çalıştıkları 40 yılın sonunda ömrümüzden 1,5 milyon yaşam yılını alacak anlamına geliyor. Greenpeace açıklamasında Türkiye'nin büyüyen kömür ve hava kirliliği tehdidine karşı halk sağlığı ve temiz hava soluma hakkını korumak için Sağlık Bakanlığı'nı acilen harekete geçmeye davet ediyor. Ve şimdi bir başka habere geçelim. Buca, Kaynaklar ve Gökdere mahallelerinde Batı Çim tarafından yapılması planlanan taş ve kil ocağına tepkiler sürüyor. ÇED olumlu raporu için çevre halkıyla toplantı yapması gereken firma halkın tepkilerinden dolayı toplantıyı üçüncü kez iptal etti. Şirketin ilk iki toplantı girişimi sırasındaki tepkiler nedeniyle köylerden 10 kilometre ötede yapmak istediği 3. halkın katılımı toplantısı da yoğun tepki üzerine şirketin internet ortamında iptal edildiğini duyuruldu. Şirketin bu duyurusuna rağmen mahalle halkı toplantı iptal edilse de bunun tam bir çözüm olmadığını biliyoruz. Proje tümden iptal edilene kadar mücadelemize devam edeceğiz diyerek toplantının yapılacağı salonun önünde davul ve zurna eşliğinde Kazanımlarını kutladılar. Buca Kent Konseyi Başkanı Mürvet Balcılar, Buca'nın havasını ve çevresini kirleteceği için kurulacak kil ocağına karşı protesto eylemlerine devam edeceklerini belirtti. Balcılar, Buca'nın temiz havası, doğasını ve insan sağlığını tehdit edecek hiçbir çalışmaya müsaade etmeyeceğimizi bir kez daha dile getiriyoruz. Firmanın toplantı yapacağını duyduk, bu yüzden buradayız. Firmaya kil ocağını istemediğimizi söylüyoruz, yarın da yine söyleyeceğiz dedi. Ve gelelim son haberimize. Van cezaevinin sıcak su ihtiyacını karşılamak için güneş enerjisi sistemleri kurulumu gerçekleştirdi. Projeyi yapan Ezinç AŞ tarafından yapılan açıklamaya göre cezaevinin kurulan sistemi 400 kolektörden oluşuyor. Toplamda 640 kW ısıl güce sahip. Sistemle cezaevinde ihtiyaç duyulan sıcak su ihtiyacının %60'ı bu sistemden karşılanacak. Yazın ise sıcak su ihtiyacının tamamını güneş enerjisinden sağlanması gerçekleşecek. Bu yatırım Van Cezaevi'nin yıllık doğal gaz tüketimini de 62.655 metreküp düşürecek. Bu gerileme karbondioksit salımından 145 ton doğal gaz faturasından ise 70.000 lira tasarruf yapılmasını sağlayacak. ki Bu bizim vergilerimizden ödenen bir fatura ancak herhalde gerçek tasarruf. Ülkedeki suç oranlarını düşürüp cezaevi açılmamasını sağlamak olurdu. Bunun için umalım dağıtık, rüzgar ve güneş gibi sistemler demokrasiyi beslesin. Daha fazla demokrasi ise refahı artsın ve sonucunda suç oranları da düşsün. Boş kalan hapishane hücrelerine ise şu anda sokakta doluşan gerçek çevre suçluları girsin. Yeşil ve barış dolu bir gelecek diliyoruz. Esen kalın.